Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Güneş. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm Benim bir sorum olacaktı hocama. Kişi ile Allah Celle Celaluhu arasındaki dua perdesi nasıldır? Allah razı olsun. Kardeşim sen de Allah razı olsun. Dua perdesi demek doğru değildir. Tam tersine. Dua, kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırır. Eğer bu dua gönülden yapılmışsa, aradaki kul ile Allah arasındaki perdeleri kaldırır. Buna beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam? Mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Niye perde yok? Mazlum ya, zulme uğramış ya, öyle bir gönül haliyle Allah'a dönüp dua ediyor ki, Perde kalkıyor. Aynı şekilde misafirin duası, hastanın duası makbuldur. Arada perde yok. Arada perde kalkıyor. Sebebi gönül itibariyle onun o hali Allah ile arasındaki perdeyi kaldırıyor. Sadece dil ile yapılan dua huzura çıkmaz, kabul görmez, huzura layık değildir yana yakıla yaptığımız dua makbuldur Bütün gönlümüzle istediğimiz dua Allah katında makbuldür. Makbul demek, kabul görür demektir. Allah onu kabul eder. Evet, duayla Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırıyoruz. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'in her anda bir duası vardır. Her anda <gülüyor> dua demek kulun Rabbi ile konuşması demektir. Onu davet etmesi demektir. Onda, Ondan herhangi bir şeyi istemesi demektir. Hangi dua olursa olsun eğer gönül ile yapılıyorsa o kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırır. Başka şeylerle meşgul olduğumuzda perdelenir. Allah'a dönüp dua ettiğimizde perde kalkar. Onun için sohbetimizi Rabbimizle yapmamız gerekir. Hem de bunu her anda yapmaya çalışmak gerekir. Öyle ki Rabbimizle aramızdaki perdeler kalsın. Rabbimize dönüp Rabbim dediğimizde, Allah'ım dediğimizde o perde kalkmış olsun. Rabbimizle beraber olmuş olalım. Evet, dua perdeleri kaldırır. Evet. Efendim, Mardin'den Muhammed isimli bir izlenimiz kıyamet alemi alametlerini anlatan hadis rivayetleri Kıyamet aniden kopacak diyen ayetle çelişir mi? Evet. Kesinlikle çelişmez. Tam tersine hiç kimse kıyametin vaktini bilemez. Allah'tan başka. Ama alametlerini Resulullah Efendimiz haber vermiştir. Bir kısmını Allah beyan etmiştir. Alametlerini anlamak başka bir şey. Vaktini Bildiğini ya da bilineceğini söylemek başka bir şeydir. Evet, kıyametin vaktini bir tek Allah bilir. Ne bir peygamber, ne bir resul, ne de bir melek kıyametin vaktini bilmez. Bir tek onu Allah biliyor. Ama alametlerini evet, Resulullah Efendimiz beyan etmiştir. Ahir zamanda kopacağını beyan etmiştir. Ahir zaman benden 14 asır sonra diye beyan etmiş. Ahir zamanı şu anda ahir zamandayız. Ama ne zaman kopacağı Allah biliyor. Evet başka bir takım alametlerini beyan etmiş. Alametleri çıktı, çıkıyor kıyamet kopacak demek de doğru değildir. Sadece bilgi olarak bilmek onun kıyametin alameti olduğunu, kıyametin hızla yaklaştığını evet bilmek gerekir. Allah dünya hayatına yarım gün dedi, bir gün dedi, yarım gün dedi. Allah kıyamete, siz onu uzak görüyorsunuz ama bize göre yakındır dedi, yakın dedi. Hatta yarın dedi, kıyamet için yarın dedi. Onun için bizim onu anlamamız mümkün değildir. Birbirle çelişmez, meterini, evet haber verebilir. Efendim devamla izlenimiz Yusuf Suresi 24. <gülüyor> ayette Yusuf Rabbinin burhanını görmeseydi kadına meyledecekti diyor. Ayete geçen Rabbinin burhanı nedir? Evet. Alimlerimiz bu konuda çeşitli fikir beyan etmişlerdir. Rabbinin burhanı. Direkt Rabbi ile muhatap olmuştur. Allah o anda onun gönlüne vahyetmiştir. Evet. Sen benim Nebi'msin, resulümsün. Kendine dikkat et. Evet. Nefse, şeytana, arzularına, isteklerine taviz verme diye vahyetmiştir. Rabbinin burhani, Rabbinin ona vahyetmesidir. Vahyetip perdeyi aralamasıdır, kaldırmasıdır. Yanlış yaparsa neler olabileceğini göstermesidir. Evet. yoksa bir beşer olarak o da ona meyletmişti dedi ama meyletmek başka bir şey yani bir şeyi arzu etmek başka bir şey yapmak başka bir şeydir yapmayı düşünmek başka bir şeydir meylettiği demek yapmayı düşündüğü demek değildir ama elinde olmadan iradesiz olarak bir beşer olarak meyledebilir ama onu düşünmez aklından geçirmez. Bu olabilir demez. Bu başka bir şey. İnsanlar birbirine farklı şeylerdir. Evet, Rabbinin burhanı Rabbi ona gösterdi. Ona vahyedip gösterdi demektir. Evet. Efendim, dom da aynı izlenimiz. Hicr suresi 93. ayette kafirlerin hesaba çekileceğini, Kehf suresi 105. ayette Terazi tutmadan cehenneme atılacağı yazıyor. Bu iki ayet çelişki gibi görünüyor. Hikmeti nedir? Evet. Haşa ayetlerde çelişki olmaz. Apaçık kafir olanlara, evet herhangi bir şekilde terazi tutmayız dedi. Zaten açıktan bilerek kafir olmuştur. Kafir olduğunu da ortaya koymuştur. Eğer Resulullah Efendimizi kabul etmediyse Hı apaçık kafirdir. O kendi peygamberini de kabul etmemiştir dedi Allah. O peygambere vahyettiğimiz o kendi kitabını da kabul etmemiştir. Onlar için bir terazi tutmayız dedi. Açık kafir. Ama bir de iman ettiğini söyleyip kafir olanlar vardır. Münafıklar vardır. Kafir yani mümin olduğunu söylüyor. Hatta söylerken kendisi de buna inanıyor. Ama bütün işleri, fiili, gönül hali kafirin halidir. Bir parça iman da yetmiştir. Bununla beraber güzel şeyler de yapmaya çalışıyor. Ama o mizandaki sevap kefesi hafif gelmiş, günah kefesi ağır gelmiştir. Allah sevaba 1'e 10 vermiştir. Günaha 1'e 1. Buna rağmen Sevap kefesi hafif, günah kefesi ağır gelmiştir. Evet bunlara hesap var ama hakikati bu da örtmüştür. Hakikati görememiştir, kabul edememiştir, hakikati yaşayamamıştır üzerinde. Dolayısıyla hakikatin kafiridir yine, örtmüş. Hakikate karşı nankör olmuştur, kafir bir de örten, nankörlük yapan demektir. Allah'a karşı nankör davranmıştır. Allah'ın kendisine ihsan ettiklerine, nefrettiği ruha karşı nankör davranmış, onu yok saymıştır. Onun kıymetini bilememiştir. Şükrünü eda edip ona sarlamamış, o olamamıştır. Olmaya çalışmamıştır. Bunlara evet, hesap vardır. Ötekine hesap yok, bunlara hesap vardır. Dolayısıyla hesap hesabı olan kafirler, hesabı görülen kafirler, hesabı görülmeyen kafirler diye anlamak gerekir. Allah da evet, onun için ayrı ayrı beyan ediyor onları. Bir kısmı hesapsız cehenneme gidiyor. Bir kısmının hesabı var. Çünkü onlar bir şey yapmış. Kendine göre iman da etmiş. Bir şeyler de yapmaya çalışmış. Ama Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi sevap kefesi hafif gelmiştir. İşi becerememiştir. Yapılması gerekenin onda birini bile yapamamıştır. Dolayısıyla onlara hesap vardır. Ama kafir olarak cehenneme gider. Aynı şekilde bu müminler için de öyledir. Herkes hesaba çekilir ama bir de hesapsız gidenler vardır. Allah'ın razı oldukları vardır. Evet. Efendim biz denimiz, hocam işimizde har işimizde haramdan kaçamıyoruz. <gülüyor> İstersemez haram karışıyor işimize. Namaza yaklaşamıyorum, kılamıyorum demiş. Teşekkürler efendim. Evet. evet. Mutlaka bize düşen, elimizden geleni yapmaya çalışmaktır. Haramdan kaçırmak için. Ama namaza yaklaşamıyorum demek doğru değildir. Her ne olursa olsun mutlaka Allah'ın huzuruna çıkmak gerekir. Rabbim beni huzuruna davet ediyor. Kulum gel diyor. Sen Senden neyi istemişim? Onu bir tekrarla diyor. Şu, kulluk ahdini bir tazele diyor. Fatiha'yı okurken kulluk ahdini tazeliyoruz. Bana bir hamd et. Benim alemlerin Rabbi olduğumu, senin için Rahman ve Rahim olduğumu bir ikrar et. Şu ahdini bir tazele. Benim mülkün sahibi, Malikül Mülk olduğumu, Malik-i Yevmiddin olduğumu bir ikrar et. Nefsine bunu bir kabul ettir. Aynı şekilde yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum de. İstediğimi senden istiyorum, seni senden istiyorum, rızanı istiyorum. Bir, bunu bir söyle. Bunu bir kendine hatırlat. Evet. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat ve müstakimde olduğunu bir söyle. Değilsen ters tarafa gittiğini anla ve silat-ı müstakime, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürü. Yürü ki Allah'ın gazabına uğramayasın. Deralette kalıp uçurma cehenneme sürüklenmeyesin diye davet ediyor. Gel bunu bir tekrar et, bir söyle. Kendini bir hatırlat. Evet, benimle olan ahdini bir tazele. Evet, onun için çıkamıyoruz, demiyoruz. Çıkacağız. Çıkmamız gerekir huzura. Namaza yaklaşmamız gerekir. Yaklaşmak yetmez. Namazı ikame edip onunla ayağa kalkmamız lazım. Allah'ın huzurunda, silah-ı müstakimde yürümeye çalışmamız lazım. Bu mücadeleyi nefsimizle, şeytanla yapıp kazanmamız lazım. Yoksa kurtuluş olmaz. Yoksa saadet olmaz. İnşallah kardeşimiz bu çaba senin gayretini sarf eder. Evet. O ticaretinde de inşallah gereken olur. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Eğer namazı ikame edersek göreceğiz ki bizi ondan da temizleyecek. Orayı da temizler. Onu da düzeltir. Bizi düzeltir. Gönlümüzü düzeltir bizi Allah'ın huzuruna layık hale getirir. Allah hepimize namazı evet. Miraç olarak ikram eder inşallah. Evet. Efendim bir izleyenimiz, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm. Efendim sizi çok seviyoruz ve Allah'a layık kul olmak için sizi örnek almaya ve dediklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Sizi her daim düşünüyoruz. Hiç aklımızdan çıkmıyorsunuz. Çok güzelsiniz efendim. Allah rahmeti üzerinize olsun. Sağlık ve esenlikler dilerim. Allah razı olsun. Allah beraber yürümeyi nasip etsin inşallah. Hep beraber Allah'ın vahyine uymayı ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Rabbini Rabbinin vahyini ciddiye alanlardan eylesin inşallah. Yolculuğu Allah'a yapanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçler, Nazım Kıbrıs'ı son zamanlarda Orta Doğu'da gerçekleşen olayları önceden söylemişti. Bu durumu nasıl anlamak gerekiyor? Evet. Son zamanlarda Orta Doğu'da meydana gelen hadiseleri söylemişti. Diyor kardeşimiz. Olabilir, söyleyebilirim. Ama son zamanlarda aslında bize ne olduğuna bakmamız lazım. Orta Doğu'da neler olacağından çok önce bizim gönlümüzde, gönül alemimizde neler oluyor ona bakmamız lazım. Her bir insan bir kainat, bir dünya, bir ülke. Bizim gönül dünyamızda ne oluyor, neler oluyor? Orada büyük savaşlar var. Büyük savaş. Evet, iblisin savaşı var. İblisle olan savaşımız var. Şeytanlarla olan savaşlarımız var. Kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Allah'ın nefsi ruhu kazanıyor yosa iblis şeytan nefis mi kazanıyor? Ona bakmamız gerekir. Dışarıdaki savaşlar da evet, o gönüldeki savaşların dışarı aksediş halidir. Eğer içeride savaş olmazsa Dışarıda savaş olmaz. İçeride barış olursa o insan dışarıda herkesle, Rabbi ile barışık olduğu için herkeste barışıktır. Ondan sadece güzellik meydana gelir, hayır meydana gelir. O sadece insana, insanlığa rahmet olur, muhabbet olur, nimet olur. Evet, dışarıdaki savaşlara değil, içerideki savaşlara bakmak gerekir. Bizim işimiz önce kendi işimizdeki savaşı bitirmektir eğer Allah'a vasıl olamadıysak, Allah bizi huzuruna almadıysa, huzura kabul edilmediysek, Allah deyince Allah'ın huzurunda duramıyorsak, Allah bize perdeyi açıp, kulum ben senden razı oldum demediyse, ben seni seviyorum demediyse, ben senin kulluğunu beğenmedim demediyse, savaşı kazanamadık demektir. Onun için ne başkalarının savaşıyla uğraşmak, meşgul olmak doğrudur, ne de dışarıdaki savaşla. Onun sırası var. Onun yeri var. Onun zamanı var. Bu savaşı kendi içindeki savaşı halledenler onunla uğraşsın. Biz değil. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman boşuna konuşup böyle şeylerle meşgul olmak şeytan bizi meşgul ediyor demektir. Bize düşen, her birimize düşen evet kendi savaşımızla meşgul olup yardım istemektir. Evet kardeşlerinden, mümin kardeşlerinden bununla beraber Evet, kendi mürşidinden bana yardım etleyip yardım istemektir. Yoksa sanki savaş kendi içindeki içimizdeki savaşı bitirmiş gibi başkalarıyla uğraşıp meşgul olursak kendi savaşımızı unutmuş oluruz. Sırtımızı düşmana dönmüş oluruz. Bir de bakarız ki evet. Savaşı biz kaybettik. Savaşı biz kaybediyoruz. Kaybetmemek için Gözümüzü mutlaka gönlümüzü Allah ile Allah'tan ayırmamız lazım. Gücümüzü, kuvvetimizi Allah'tan, Rabbimizden ayırmamız gerekir. Evet. Biz bizim görmemiz gereken önce kendi işimizdeki savaştır. Ya da şöyle oluyor, böyle oluyor deyip Onlarla uğraşmak doğru değil. Allah her şeyi beyan etmiştir. Bir tarafta hak vardır, bir tarafta batıl vardır. Bu hiçbir zaman bitmez. İmtihanın gereğidir bu. Eğer haktakiler, batıldakiler kadar çaba gayret sarf edip fedakarlık yapmazsa, batıldakiler zahiri olarak kazanır. Şu anda görünen odur. Batıl eğer kazanıyorsa, daha güçlüyse bu durumda haktakiler batıldakiler kadar çaba gayret sarf etmemiş, ciddiye almamıştır. Hakkı ciddiye almamıştır. Batılın, batıldakilerin batırı ciddiye aldığı kadar haktakiler hakkı ciddiye almamış demektir. Bu durumda bize düşen birliğe, beraberliğe, hakka davet edip bir ve beraber olmaya çalışmaktır yosa şöyle oldu böyle oldu. Niye olduğunu görüyor ve biliyoruz. İblis kazanıyor. İblis insanları cehenneme sürükliyor. İblis girdiği yeri cehenneme döndürüyor. Evet, bize de düşen cennete döndürmeye çalışmaktır. Evet, bize de düşen her yeri, yeryüzünü mescit haline getirmektir. Allah'ın zikredildiği, tesbih edildiği, hamd edildiği, secde edildiği yerler haline getirmektir. Allah'ın kullarını Allah'a secdeye, zikre, tesbihe, hamde davet etmektir. Yoksa şöyle oluyor, böyle oluyor değildir. Savaşın içindeyiz. Nerede olursak olalım, hepimiz bu savaşın içindeyiz. Çünkü bu savaş, hakla batının savaşıdır. Bu hep böyledir, hep böyle olacak yalnız. Sebep olarak ne gösterilirse gösterilsin, evet, savaş hakla batının savaşıdır müminle evet. İblisin, şeytanların savaşıdır. Dolayısıyla bize düşen nerede durduğumuzdur? Ne yapmaya çalıştığımızdır? Yoksa durup boş boş konuşuyor muyuz? Yoksa bir çaba gayret halinde miyiz? Hakka yardım ediyor muyuz? Ne kadar yardım ediyoruz? Yoksa hakkı eleştirip çekiştiriyor muyuz? Evet. Bize düşen Önce kendi savaşımıza bakıp onu kazanmaya çalışırken diğer kardeşlerimize de savaşı kazansınlar diye ebedi hayatlarını kaybetmesinler. Cenneti kazansınlar diye Allah'ın rızasını kazansınlar diye yardım etmektir. Dünyadaki savaşı kazanmak buna bağırıdır zaten. Savaş içeriden kazanılmadıkça dışarıdan savaş kazanılmaz. Kazanılmış görünse bile eğer içerideki savaş kazanılmadıysa ebedi hayatımızı kaybetmişiz. Dünyadaki hayatı kaybetmek bir şey değildir. Önemli olan ebedi hayatı kazanmaktır. Ebediyen kaybetmemektir. Onun için asıl savaşın gönlümüzde, içimizde, nefsimizde olduğunu bilip asıl düşmanımızın da şeytan olduğunu, iblis olduğunu bilmek gerekir ki düşmanla savaşabilelim, kazanabilelim. İnşallah bunu Böyle anlarız. Mümince imanımızla ferasetimizle basiretimizle bakıp ona göre inşallah muamelede bulunuruz. Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay, Kur'an'ın açıklamasını okuduğum zaman okuduğumuzu tam manasıyla hayatımıza geçiremiyoruz. Bu konuda bu konuda çok korkuyoruz. İmanımızın zayıflığından dolayı mıdır? Kur'an'ı okurken bir iman etmemiz gereken ayetleri vardır. Bir de amel etmemiz gereken ayetler vardır. Bir de hem iman edip hem amel etmemiz gereken ahlaka dönüştürmemiz gereken ayetler vardır. Eğer imana dönüştürüp ahlaka dönüştürmemiz gereken ayetlerse kesinlikle gereğini yapıp yerine getirmek gerekir. İmana dönüşmesi gerekir. Sonra o ahlaka dönüşmeye başlar. Amel itibariyle eksikliği evet eksiklik olabilir. Kur'un gücü buna yetmeyebilir. Amel itibariyle. Ama iman ve ahlak itibariyle Allah o e, mazereti, hiçbir mazereti kabul etmez orada. Gücüm yetmedi diyemezsin. Çünkü bu bir gönül işi. Yani Rabbini kabul etmen gerekir ki Rabbinin kelamını kabul edebilesin. Rabbinin kelamını kabul etmiyor edemiyorsan sen Rabbini kabul etmemişsin. Sen seni yaratan Allah kabul etmemişsin demektir. Nefse herhangi bir şekilde burada taviz verilemez. Yapamadım, yapamam, edemem, gücüm yetmez diyemezsin. Ama zahiri olarak eğer ameli gerektiriyorsa amel konusunda gücün yetmeyebilir başlangıç itibariyle. Ama orada da bunu yapmam gerekir deyip bir çaba gayret içinde de olmak gerekir. Yoksa yoksa Allah'ın vahyini kabul etmemişiz. Etmemiş oluyoruz ki evet bunun için korkmak, endişe etmek doğrudur. Korkup endişe etmek de gerekir. Evet inşallah hem iman ederiz hem aklaka dönüştürürüz. Gücümüzün yettiği kadarıyla bir de onu amele dönüştürmeye Çalıştırdık inşallah. Evet. Efendim duhamla izlenimiz karşıdaki bir insan bize çok sıkıntı verir. Biz de Allah için sabrediyoruz. O bir Allah dediğinde tüm sıkıntıları unutuyorum. Bu iyi mi yoksa yanlış mı yapıyoruz? Buna hikmeti nedir? Allah razı olsun. Dost doğru yapıyor. Evet. Allah deyince bütün sıkıntıları bitiyorsa bu durumda bu bizim imanımızdan dolayıdır. Rabbimizi sevdiğimizden dolayıdır. Bize sıkıntı vermiş ama Allah dedi. Evet, gönlümüzdeki sıkıntı gidiyorsa bu imanın o aşkından, muhabbetinden dolayıdır. Rabbin için evet, affetmiş oluyorsun. O sıkıntıyı gönlünden gidermiş oluyorsun ki bu imandandır. Hamdolsun. Benim bir sorusu da var iznimizin Dışarıdaki kardeşlerimiz benim gibi Fatiha'nın anlamını söylediğimizde benim gibi Fatiha'nın anlamını söylediğimizde bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Acaba hatalı <gülüyor> mı? Söylüyorum. Bunda bir hikmet mi var? Demiş efendim. Evet hamdolsun. Her gönüle tecelli eden, her gönüle eden Allah'tır. Dolayısıyla inşallah Zaman geçtikçe bütün müminler, Müslümanlar Fatiha'nın anlamını böyle anlar, böyle söyler. Rabbinin huzurunda da inşallah Fatiha'yı böyle okur. Daha önce söylemiştim. Allah bir kulü huzura alırsa, o kul Allah'ın huzurunda eğer Fatiha'yı okuyabiliyorsa kurtuluşa saadete ermiştir. Daha doğrusu eğer kul Fatiha'yı doğru olarak, sadıklardan olarak okuyabiliyorsa, Allah onu huzura kabul eder. O huzura layık olmuş olur. Evet, eğer bir kul Fatiha'yı bilmiyorsa, Kur'an'ı bilmiyor demektir. Yani Kur'an'ın özetini, hikmetini, özünü, Allah'ın muradını bilmiyor demek, anlamamış demektir. Evet, Allah'ın muradını kul üzerindeki, insan üzerindeki muradını Fatiha'dan özetle, öz olarak anlayacak ki diğer ayetler Fatiha'yı tefsir eder, anlatır. Eğer bir kul gerçekten Fatiha'yı okuyup doğru söylüyorsa o saadete ermiştir, kurtuluşa ermiştir. Allah'ın huzuruna da layık olmuştur. Fatiha onu aynı zamanda Allah'ın huzuruna çıkarır. Miraca çıkarır. Arşa çıkarır. O Fatiha'yı okuyunca, kendi gönül arşına çıkıp, evet orada Rabbinin huzurunda durur. Onun için Fatiha'yı inşallah okuyacağız, okutacağız, öğreteceğiz. Öğrenmiş olanlar zaten öğrenmiştir. Ama Allah mirlimeti ikram ettiğinde bir de onu ikram etmemizi diliyor, emrediyor, bunu böyle seviyor. İnşallah onu da böyle taşıyacağız. Öyle bir gün gelecek ki inşallah Fatiha'yı bilmeyen, anlamını bilmeyen, onu okurken Rabbine ne söylediğini bilmeyen hiç kimse, hiçbir mümin kalmaz. Bununla beraber evet, namazı kılarken bilerek Fatiha'nın anlamını bilerek, Rabbinin huzurunda Rabbine ne söylediğini bilerek namaz kılarız. Bunu kılmayan bir mümin kalmaz inşallah. Evet. Efendim Mersin'den İzzet. Selamun aleyküm hocam. Ben 17 yaşındayım. Size bir sorum olacaktı. İnsanlar Hz. Adem'den gelmiş ise taş devri nasıl oluyor? Hz. Adem ateşi bilmiyor muydu? Ya da vesaire. Taş devri insanları, tekerlek, ateş vesaire buldu. Ama Hazreti Adem bunları biliyor olması lazım. Ve ilk insan Hazreti Adem, taş devri insanları bilmesi gerekmiyor mu bu icatları? Beni aydınlatırsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Kardeşimiz 17 yaş yaşında olduğu için bu konuda sadece bilgisi okuduklarıyla sınırlıdır. Dünya, insanlık taş devri diye bir devir yaşamamıştır. Böyle bir şey yok. İlk insan, ilk peygamber. Allah ona öğretiyor. Her şeyi Allah ona öğretmiş. Onun bilmediği bir şey yok. Şu andaki insanların bildiğinden daha çok bir bilgiye sahiptir. Ve insanlık öyledir. İnsanlar öyledir. Yoksa böyle geldi, şu devri yaşadı, bu devri yaşadı. Böyle bir şey yok. Evet. Teknik gelişebilir, teknik değişebilir, aletler değişmiştir sadece. Ama bilgi olarak aynı şekilde Hazreti Adem hangi bilgiye sahipse biz de en fazla o bilgiye sahibiz. Ondan sonra gelenler için de bu böyledir. Hayat kulluktan ibarettir, kulluktan. Allah'a abd olmaktan ibarettir. Bir de Allah Hz. Adem'i dünyaya indirirken hepiniz birbirinize düşman olarak inin dedi. Düşmanı da iblistir. Şeytandır. Şeytanlardır. Evet hayatı, insanlık hayatını, tarihini peygamberlerle bilip böyle anlamak gerekir. Kulluk değişmez, değişmemiştir. Ama elindeki aletler değişmiş. Şu andaki elimizdeki aletler farklıdır. Evet yüz sene sonra daha farklı şeyler olacak. Ama yüz sene sonraki insanlar kadar biz de insanı biliyoruz. İnsanlığı biliyoruz. Önemli olan insanın kendini bilmesidir. Rabbini bilmesidir. Eğer biri kendini biliyor ve Rabbini biliyorsa Rabbinin muradını anlamışsa o her şeyi biliyor demektir. Ama bunu bilmiyor anlamadıysa neyi bilirse bilsin hiçbir şey anlamamıştır. Evet. Yani ne demişler? Eee Öküzün teline baktığı gibi bakmıştır. Bu nedir demiştir. Anlamamıştır. Ama Rabbini bilen her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey yok. Çünkü Rabbini bilmesi ona ebedi hayatı ebediyen kazandırıyor. Cenneti kazandırıyor ki ebedi bir hayat ona kazandırıyor. Öteki Rabbini bilmemişse neyi bilirse bilsin o ebediyen kaybetmiştir. Onun aklı onun ilmi ona bir şey kazandıramamıştır. Eğer onun aklı, ilmi ona bir şey kazandırmamışsa o bir şey kazanamamış. O akıl da akıl değil, ilim de ilimde evdir. Ama Allah'ı biliyorsa ebediyen kazanmış, onun da kazanamadığı bir şey yoktur. Gerisi, gerisi alet. Alete değil, aleti kullanana bakmak gerekir. Aleti yaratana bakmak gerekir. Evet, insanlık taş devri diye bir devir yaşamamıştır. Böyle e, bunu söyleyenler, insanı, insanlığı, peygamberi bilmeyen, dinsiz ve imansız insanların yazılığı tarihtir bu. Evet, bu tarih, böyle bir tarih yoktur, olmamıştır. İnsanlık hep böyleydi. Şimdiki gibiydi. Hatta şimdikinden çok daha ileriydi. Şimdi insanlar etrafına bakmaktan, kendine bakamıyor. Başka şeylerle meşgul olmaktan, kendisiyle gönlüyle meşgul olamıyor. Rabbinin zikriyle, Rabbini tanımakla meşgul olamıyor. Evet. İnşallah kardeşimiz bunu anlamıştır. Efendim Gebze'den Veysel ismi bizdenime selamünaleyküm hocam. Üstadımız çok tatlısınız. Sesinizin kadifeliği çok güzel. Duanızı bekliyoruz. Allah Allah sonsuz razı olsun. Sizi fark ettiğim güne mübarek olsun. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kardeş eylesin inşallah. İnşallah Allah yolunda beraber silat-ı müstakimde yürümeyi, kazanmayı, Rabbimize yaklaşmayı nasip etsin inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim Mersin'den Halil İbrahim Şimşek, Selamünaleyküm Aleyküm. Tebessümünle güller açan Efendimiz, merhaba. Selam, iman, İslam, ihsan deryasından damla olmaya bizi davetinize olsun. Efendimiz benim sorum halimi arz etmek olacak inşallah. İman, İslam, ihsan olmaya aday müritleriniz, iman bir nurdur. Allah on nuru kalbe indirir buyurdunuz alametlerini izah ettiniz bir ömür ki ihsan olacak olacak huzur ilahide yaşamak çok güzel bir yaşam anlatılmaz selam yurdu kısaca benim hayatım daha önce daldan dala bir hayat olarak geçiyordu şimdi bizlere sizi lütfetti bazen ayağımız kayar gibi oluyor gücümüzü kaybedecek gibi oluyoruz öyle ki kaydı diyecek kadar kendime diyorum ki Eski yaşantımın kalıntısı olsa gerek Efendimizin Efendimizin tebessümü geldi aklıma ve hemen Allah'ın yardımıyla uzaklaştım oradan. Allah hamdolsun. Bu normal bir durum mu? Sizi seviyoruz. Hocam bizi bırakmayın. Olum. Allah razı olsun. Elbette ki bu normal bir durum. Eğer Allah bir aşk, bir muhabbet, bir sevgi, bir yakınlık verip bizi birbirimize yakın etmişse, yaklaştırmışsa, bu onun ikramıydır, onun lütfidir. Herhangi bir şekilde, başka tarafa meylettiğimizde, nefis, şeytan, dünya, Arzular, istekler bizi başka bir tarafa çektiğinde mutlaka bizi hakka çeviren, Allah'a çeken bir şeylerin de olması gerekir. Evet, kardeşliğimizin, arkadaşlığımızın, dostluğumuzun evet mutlaka bizi Allah'a çekmesi gerekir. Hamdolsun kardeşimiz bunu böyle tatmış. Bize olan dostluğu tercih etmiş demektir bu. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine ikram ettiği o sevgiye sadakat göstermiş. O sevginin kıymetini bildiğini bununla beraber gereğini ortaya koyduğunu ispatlamış ki bu da Allah'ın rahmeti. Allah, Allah ayet-i kerimede Allah müminlere imanı süsledi. İmanı güzel Gösterip, onlara onu güzelleştirdi, tatlılaştırdı yani, çekici kıldı. Küfrü, şirki, evet, günah, günahı, fasıklığı da çirkin gösterdi. Bu durumda kul tercihini yapıyor, mümin tercihini yapıyor. Güzel yaparken güzelliğe koştuğunu bilir, yanlış yaparken yanlış tarafa meylettiğini görür ve anlar. Dolayısıyla mümin güzeli, güzelliği, imanı tercih ediyor sevmeyi, sevilmeyi tercih etmiş oluyor. Evet, hamdolsun evet, kardeşimiz bu manevi hali anlatıyor. Aslında ayetler tecelli ediyor. Ne zaman Allah için güzel bir şey yapacak olsak, Allah'ın rızasını gözetsek mutlaka Allah'ın ayetleri üzerimizde tecelli eder. O ayetler tecelli edince, ayetler Evet, gönlümüze inmiş olur. O ayetin nuruyla nurlanmış oluyoruz. Allah'ın o ayeti üzerimizde görününce Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Yani bir adım daha atıp canlı Kur'an olmuş oluruz ki bu Allah'ın ihsanidir, ikramidir. Elbette ki kul tercihine göre Allah'tan ikramı alır. Allah'ın ikramına, tecellisine, sevgisine, muhabbetine layık olur. Onun sevgisine layık olmak için inşallah biz de çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bütün gücümüzü kullanıp, hakta olmaya, hakikatte olmaya, Allah'ın sevdiği yerde olmaya, rızasında olmaya çalışacağız inşallah. Efendim bizdenimiz, selamünaleyküm aleyküm. Kişi aleyküm bir mürşide aleyküm. neden tabi olmalıdır? Tabi olursa ne kazanır, olmazsa ne kaybeder? Evet. Önce bir mürşide tabi olmak Allah'ın emridir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak Allah'ın emridir. Fatiha'da her gün her namazın her rekatında bunu tekrar ediyoruz Rabbimize. Ehdine siratel müstakim siratel enamta en amta aleyhim diyoruz. Beni sirat-i müstakime hidayet et, kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et diyoruz. Onlarla beraber olmayı bana nasip et ki ben sirat-i müstakimde olayım. Yoksa, yoksa sirat-i müstakimde olmuş olmuyorsun. Kendi kendine bir silahat-ı müstakim üretemezsin. Peygamber silahat-ı müstakimdedir. Bununla beraber peygamberle beraber olanlar silahat-ı müstakimdedir. Allah'ın kendisine nimet verdiği evet, peygamberle beraber olanlar silahat-ı müstakimde olmuş olur. Peygamberin kazandığını kazanmış olur önce sırat-ı müstakimde olmak için evet Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerle sadıklarla şehitlerle salihlerle evet beraber olmak gerekir ki sırat-ı müstakimde olmuş olalım bununla beraber sırat-ı müstakimde yürüyüp evet cennete varmış olalım varabilelim Allah'a varabilelim Allah'a dost olabilelim Öyle buyurdu ayet kelimele de ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Sırat-ı müstakimde yürüyenler ona dost olur, yakın olur, ona sevgili olur. Neyi kazanır? Rabbini kazanır, kendini kazanır. Onların kazandığını kazanır. Mürşid-i Kamil deyince, mürşid deyince, veli deyince, Allah dostu deyince... Evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar olarak anlamak gerekir ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, hangi nimettir bu? Allah'ı sevme nimeti, iman nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti, marifetullah nimeti, Allah'ı bilme, tanıma nimeti, hikmet nimeti, Allah'ın muradını bilme nimeti. Nimet bu. Evet bununla Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini kazanma nimetidir bu. Eğer müşid Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları kabul etmezse, ben bana yeterim derse, kendini Allah'a karşı, Allah'ın emrine karşı müstahını görmüş. Benim ihtiyacım yok demiştir. Bu durumda neyi kaybeder? Silat-ı müstakimde olmaz. O kendine göre bir yol bulmuş olur. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunda yürümemiş olur. Hatta onların Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları olarak bile kabul etmemiş olur. Sanki böyle kullar yokmuş gibi inkara gitmiş olur ki Fatiha'daki o siratel lezzine en amte aleyhim ayetini inkar etmiş olur. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder, ebediyen ebedi hayatını kaybeder. Tercih insana aittir. Allah insana akıl vermiştir. Onu kullanması gerekir. Aklını kullanırken vahyin ışığında kullanması gerekir. Allah'ın vahyiyle anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın vahyini anlamaya çalışması gerekir. Yoksa Allah'ın vahyinden bağımsız ben doğruyu bulacağım, ben hakkı bulacağım evet, demek vahyi kabul etmemektir vahyin sahibini Allah'ı kabul etmemektir. Dolayısıyla eğer biri müşrik ameli kabul etmezse kendini kaybeder, insanlıkları kaybeder, Rabbini kaybeder, ebedi hayatını, ebediyen kaybeder yetmez. Dünyası da cehennem olur. Çünkü onun gönlü cehennemdir. Efendim İstanbul'dan Cihan Akbalık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir insanın kendi imanından şüphe edip korkması neden'dir? Çok korkuyorum hocam demiş. Evet. İmanından şüphe etmek. Şüphe etmek başka bir şey. Onu kaybetmekten korkmak başka bir şey. İkisi birbirine farklı şeylerdir. Eğer biri iman etmişse, mümin ise bu durumda Allah eğer onun o kalbine, gönlüne iman nurunu indirmişse bundan korkar, korkmalıdır. Bu imanın da arametidir, öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İman bir nurdur, Allah onu kulunun kalbine indirir. Bunun arametleri vardır. Evet birinci arameti, Allah bir kulun kalbine o iman nurunu indirirse o Allah'ı sever, Allah'a aşık olur. Bir de Allah için sever. Allah'ı seveni sever, Allah'ın sevdiğini sever, Allah için sever. İkinci arameti, bu imandan sonra o küfre düşmekten, bu imanı kaybetmekten evet öyle bir korkar ki, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Demek ki bu korku imandanmış. Eğer yok, böyle değil de İmanla küfür arasında böyle gidip geliyorsa bu durumda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Benim imanım var mıdır, yok mudur? Gerçekten iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Bunun kolayı var. İmanını test etmesi gerekir. İman var mıdır, yok mudur? Nasıl test etmesi gerekir? Her mümin mutlaka kendi imanını test edip imanım var mıdır, yok mudur diye bakması gerekir. İman inanmak değildir. Herkes inanıyor. İnanmen hiç kimse yoktur. İman sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Eğer Allah beni yaratmış diyorsa, kendi ruhundan etmiş diyorsa, bütün varlığım ona ait. Hay ve kayyum tecelli edip beni diri tutuyor, beni varlıkta tutuyor diyorsa, rızkını o veriyor diyorsa, benim için ebedi bir hayat cenneti hazırlamış diyorsa, onun Allah'ı sevmemesi, aşık olmaması mümkün mü? Hayır. Eğer sevemiyorsa inanmıyor demektir aynı zamanda. Bu durumda seviyor mu, sevmiyor mu, sevgisini test etmesi lazım. Ne yapması lazım? Hiç kimsenin olmadığı tek başına bir yerde evet, böyle gözünü de kapatıp bütün gönlüyle Rabbine dönüp Ya Rabbi seni seviyor demesi lazım. Bu durumda cevap gelmesi gerekir. Kesin cevap gel gelmezse söyleyemedi. Çünkü Allah öyle buyurdu. eskurku اَزْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا tekfurun. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Sen Allah'ı zikredersen o da seni zikreder. Sen onu nasıl zikredersen o da seni öyle zikreder. Sen Allah'a "Ya Rabbi tövbe ediyorum, beni affet." dedinse kulun seni affettim der. "Ya Rabbi ben seni seviyorum." dedinse kulun ben de seni seviyorum der. Eğer sen söyledinse yalnız. Ama sen söylemedinse böyle bir cevap alamazsın. Sen doğru söylemedinse, Yani bir yanlış yapmışsın. Bütün gönlünle Rabbine dönüp beni affet ya Rabbi. Beni mahfiret et ya Rabbi. Yanlış yaptım. Düştüm. Sübhan olan sensin. Hatasız, kusursuz, noksansız olan sensin. Ben, ben senin kulunum. Ben senin yaratmış olduğun aciz kurunu, Zayıf kulunum. Aciz kulunum. Hata yaptım. Yanlış yaptım. Düştüm. Güç yetiremedim. Ama sen benim Rabbimsin. Benim gidecek, af dileyecek, mahfret dileyecek başka kimse yok. Başka kimse yok. Sen benim Rabbimsin. Onun için seni af diliyorum. Mahfret diliyorum. Beni mahfret et. Dediğinde evet, Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah tövbeli, mahfretini, kendisine dönüşünü kabul eder. Ama Kabul ederken, bu tövbenin, istiğfarın kabul olup olmadığını nereden anlıyorsun? Kendi gönlünden buyurdu. Eğer o anda böyle tabiri caizse, tüylerin diken diken olduysa, gönlün başka bir hal aldıysa, Rabbim beni affetti, ben istiğfar ettim, tövbe ettim, o da beni affetti dediysen, evet. Seni affetmiştir. Yok hiçbir şey hissetmedin. Sen tövbe etmedin. Dolayısıyla, Allah da affetmedi, mağfiret etmedi. Çünkü sen tövbe etmemişsin. Tövbe öyle yapılmaz. Diliyle yapılmaz. Gönül ile yapılır. Gönül ile yapılınca hitap da evet, gönüle gelir. Aynı şekilde <gülüyor> Ya Rabbi ben seni seviyorum dediğinde gönlünün ürpermesi gerekir. Ayet-i kerimede müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, titrer. Sen ya Rabbi seni seviyorum deyince gönlün ürperir, gönlün titrer ve bu Allah'ın sana kulum ben de seni seviyorum demesidir. Bu hali yaşaman gerekir, bunu tatman gerekir. Böylece imanını test etmiş olursun. Yok, hiçbir şey hissetmedim. Bir daha söyle. Bir daha bir şey hissetmedim. Bir daha söyle. 50 sefer söyle, 100 sefer söyle. Bu hitabı almak için Evet, gönlüne bu vahyin gelmesi için her zerrenin evet, titremesi için bir daha söyle. 50 sefer söyle. 100 sefer söyle. Ama bütün gönlünle bunu söyle. Cevap alamadın. Bil ki senin imanın yoktur. Sen Allah'a karşı bir şey hissetmiyor ve tatmıyorsun. İman tadılması gerekendir. İnanılması gereken değil. Onu tatman gerekir. İmanının evet, o tadı sana vermesi gerekir. Bu durumda ne yapacaksın? Secdeye kapanıp ağlayacaksın. Feryat edeceksin. Benim imanım yok diyeceksin. Nasıl olur? Ben Allah diyorum kalbim titremiyor. Örpermiyor. Allah mümini öyle tarif etmişti. Müminler o kimselerdir ki gerçek hakiki mümin dedi. Gerisi yersiz sahte. Taklidi mümindir. İsmi mü'mindir. Kendisi mü'min değil. Allah zikredilince kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar. Aşkları, muhabbetleri artar. Onlar bütünüyle Allah'a güvenir, tevekkül ederler. Böyle değilsek mü'min değiliz demektir. Evet. Güvenirken sevgisine güveniyor. Allah'ın kendisini sevmesine güveniyor. Evet. Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin inşallah. Gerçek manada Rabbini, Rabbinin ayetlerini dinleyenlerden, dinleyip imanlarını artıranlardan eylesin inşallah. Bütünüyle Allah'a güvenip tevekkül edenlerden eylesin inşallah. Efendim programımızın da sonuna gelmişiz. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, tecellisi, bütün kardeşlerimizin gölüle olsun, bütün müminlerin, Müslümanların gölüle olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi ediyoruz. Hem çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabimize emanet olun efendim.